3589 Ümmü Selemede Allah Resulü Ali sallallahu bana şöyle öğretmiştir: "De ki, Allah'ın bu akşam ezanı, gecenin başladığını, gündüzün sona erdiğini ve senin davetinin sesleri ve namaz vaktinin girişidir. Senden beni bağışlamanı dilerim. Amin ya Rabbi. 3 gün 590 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Anis Salatin ve Sılan bir kişi tam bir samimiyetle La ilahe illallah derse büyük günahlardan sakındığı sürece göğün kapıları kendisine açılır ve o kelime arşa ulaşır. Amin. Allah razı olsun. Evet. Kardeşlerim. Ee, Müslüman iman babında şöyle bir rivayet geliyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferden geldiğinde Medine yakınlarında konuyor. Ve bir haceti için ordudan ayrılınca ordu telaşa düşüyor. Başına bir iş geldi diye aramaya koyuluyorlar. bu Kureyre diyor ki onu diyor falan oğullarının diyor, boş tanında ayaklarını dizlerine kadar sıvamış Kuyuya ayaklarını sallamış. Dinlenirken gördüğüm diyor. Yanına yaklaştığında seni buraya getiren nedir? Ey Ebu Kureyre diye sordu diyor. Ben ey Allah'ın Resulü vallahi sen aramızdan ayrıldın. Gecikince biz de senin başına bir iş geldi diye telaşlandık diyor. Hakikaten diyor seni getiren buraya bu mu? Evet diyor. Ordu da arkamda. Al şunu alınlarımı. Kimi görürsen kalbinde yakinin, şeksiz, şüphesizle la ilahe illallah derse, onu cennetten Evet. Allah hepimize tevhid ehli olmayı, bilerek, bilmeyerek şirk koşmayı bizlerden uzaftasın. Tevhidi daim eylesin kardeşlerim. Ayaklarımızı bunda kaydırmasın. Sammiyetle kim la ilahe illallah derse, o insan kurtuluşa erer. Tabi bunun karınelerde vardır ama onu iman derslerinden okumak daha hayırlı. 3591 Ziyad bin Alakadan Allahın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ahlakın amellerin ve arzuların kötülerinden sana sığınırım derdi. Amin yarabbim. 3592 İbn Amardan Aleyhisselatü Vesselam'dan birlikte namaz kılmaktayken. Cemaattan birisi Büyükler büyüğü Allah'tır. Sayısız hamdlar Allah'a mahsustur. Sabah akşam Allah'ı tesbih ve tenzih ederim dedi. Ali Aleyhissalatü vesselam Böyle böyle diyen kimdi dedi. Cemaattan biri Benim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah'ın Resulü ve sellem. O söze hayran oldum. Göğün kapları onun için açıldı eymiştir. 3593 Ebü Zer'den Ali Selamü Aleyhisselam Zer'i hastalığında ziyaret etti. Ali Selatü ziyaret ettince anam babam sana feda olsun ey Allah'ın dersinler. Hangi söz daha Allah'a sevimlidir diye sordum. Ali Selatü Vesselam Allah'ın melekleri için seçtiği söz şu ki, Rabbimi hamdıyla tesbih ederim. Rabbimi hamdıyla tesbih ederim. Allah'ın en çok sevdiği dua budurdur, amel budurdur. 3594 Enes bin Malik'ten, ve sellem Efendimiz, ezanla Kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Bunun üzerine asap, ey Allah'ın Resulü'nü öyleyse bize bir dua öğret de onu yapalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan af ve afiyet dileyin. Bu hem dünya hem de ahiret için daha hayırlıdır buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim ezan okundun mu? Ezanla Kamet arasındaki arasında bir boşluk vardır. Sünnet veya namaz kılmaya yaklaşmak için. İşte bu aradaki duayı Allah Azze ve Celle geri çevirmeyeceğini söylüyor. Orada ne isterseniz Allah size verir diyor. Sahada Allah'ınlardan razı olsun. Öyleyse bir şey öğret ki biz de onunla edelim. Ne isteyelim? Allah'tan af ve afiyet dileyim diyor. Allah'ım bizleri af ve mağfiret diler. Dünyada da ahirette de iyilik ver. Amin Ya Rabbi. 3595 Enes'ten, yine aynı. 3596 Ebu Hureyla'den, Aleyhisselatü sallam, müferrüdün olanlar geçip gitmişlerdir, dedi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü'nü müferrüdün kimlerdir, dedi. Şöyle buyurdu, Allah'ı zikretmeye, Allah'ın hatırından hiç çıkarmamaya düşkün olan kimselerdir ki, Allah yaptıkları bu hayırlı işten dolayı onların günahlarını kaldırır da onlar Allah'ın huzuruna çok hafif ve yüklerinden kurtulmuş olarak gelirler. Amin Ya Rabbi. Rabbim bizi de müferridun olanlardan eylesin. 3547 Ebu Hüreyne'den Allah'ı tenzih ederim. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır ve o Allah en büyüktür demem, güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir. Evet. Yani eşveden la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülk ve lehul humdu yuhyi ve yumiti ve hu ala kullu şeyin sözü dünyadaki her şeyin içinden daha hayırlıdırdır. 3598 Ebu Hureyre'den Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam üç kimsenin duası geri çevrilmez buyurmuştur. Birisi oruçlu iftar edinceye kadar adir hükümdar ve mazlumun duası ki Allah onu bulutların üstüne kaldırır. Göğün kapıları onun üzerine çıkar ve şöyle buyurur. İzzetim hakkı için kısa bir sonra olsa da mutlaka yardım edeceğim. Evet, üç kişinin duası reddedilmiyor arkadaşlar. 3599 Ebu Hureyreden. Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Allahım bana öğrettiğin ilimle beni yararlandır. Bana yarayacak ilmi bana öğret. İlimimi artır. Her zaman ve zeminde sana hamd olsun. Cehennemliklerin halinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Devam ediyor. 3600 noldur rivayet Ebu Said ve Ebu Hureyre'den. Allah onlardan razı olsun. ve vesselam Efendimiz insanların sevap ve günahlarını yazan meleklerden başka Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ki Allah'ı hatırlayıp devamlı gündemde tutan toplulukları görünce, aradığınıza koşun diye çağrışırlar. Allah'ın bizi onlardan kıl. Ve hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah Azze ve Celle o meleklere sorar. Kullarımı hangi hal üzerine bıraktınız? Onlar da derler ki, sana hamd ediyorlar seni büyük olarak kabul ediyorlar ve seni daima gündemde tutuyorlar. Allah Azze ve Celle onlar beni görmüşler mi der? Melekler hayır diye cevap verirler. Beni görselerdi durumlara nasıl olurdu? Melekler seni görmüş olsalardı şüphesiz daha çok hamd eder daha çok seni büyük kabul eder ve daha çoğunlukla seni gündemde tutarlardı. Allah Azze ve Celle o benden neyi istiyorlar? Melekler cenneti istiyorlar derler. Allah cenneti görmüşler mi der? Melekler hayır derler. Allah Azze ve Celle görmüş olsalardı onların durumu nasıl olurdu buyurur. Melekler cenneti görmüş olsalardı daha çok isterler ve oraya daha çok hırslanırdı derler. Allah Azze ve Celle, onlar hangi şeyden bana sığınıyorlardır? Melekler, cehennemden derler. Allah Azze ve Celle, cehennemi gördüler mi buyurur. Melekler, hayır derler. Allah Azze ve Celle, görselerdi durum nasıl olurdu der. Melekler, cehennemi görselerdi elbette ondan daha çok kaçarlar, ondan daha çok korkarlar ve ondan daha çok Allah'a sığınırlardı derler. Allah Azze ve Celle, sizler şahit olunuz ki ben onları bağışladım. Melekler, Ya Rabbi o toplum içinde isteyerek oraya gelmeyen, fakat bir ihtiyaç için orada bulunan günahkar kimseler de vardır derler. Allah Azze ve Celle, onlar öyle toplulukturlar ki, onların yanında bulunanlar affedilmekten mahrum bırakılmazlar. Allah'ım bizi onlardan kıl. Evet kardeşlerim. Defalarca üzerinde durduğumuz hadislerde tarihsel. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde dolaşıp Allah'a kulluk yapan, O'nun için toplanan, O'na ibadet eden ve O'nu anan grupları arar ve onları kuşatırlar. Ve bu kuşatmasıyla da Allah Azze ve Celle'ye gidip ilmiyle her şeyi bildiği halde Rabbimiz Sübhanahu ve Teala o topluluktan onlara sorular sorar ve onlara vereceğini söyler. Rabbim cennetine koyan, cemalini gören, usanlı kulların bizleri de koysun. Demek ki bizim haberimiz olmadan sadece bir rızayı alaya ee, yönelme hakkımızda ne hükümler veriliyor bizler bile farkında değiliz. Allah hayırdan ayırmasın. Her türlü şerden, kötülükten, şer duygulardan, fitneden, fesattan bizden uzak kılsın. 3601 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam güç ve kuvvetimiz ancak Allah iledir sözünü çokça söyler. Çünkü o cennet hazinelerindendir dedi. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Bu sözü çok çok söyleyin. Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir. Allah diyor bir kula 99 bela musibet gönderse imtihan için o kul, la havle ve la kuvvete illa billah dediğinde onun hepsi bununla erir gider diyor. Bu sözü çoğaltalım kardeşlerim. 3602 Ebu Hureyre'den ve Vesselam her peygamberin kabul edilecek bir duası vardır. Ben ise bu duamı şefaat olarak ümmetim için sakladım. Bu, bu şefaatim Allah'a ortak koşmadan ölenlere mutlaka ulaşacaktır diyor. Allah o şefaat edilenler arasını bizlere bakışın, kapıştırdı. Tabi şefaati inkar edenler için İnşallah o inkar ettiklerinden de Allah onları mahrum eder. 3603 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah şöyle buyurur. Ben kulunun bana olan zanlı üzerindeyim. O beni gündemde tuttuğu sürece ben kendisiyle beraberim. Eğer o beni içinden anıp hatırlarsa ben de onu kendi kendime anı hatırlarım. Eğer o beni bir topluluk içinde gündeme alır, alırsa ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk içinde hatırlarım. Eğer o bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulak yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim. Rab'bim kürsüden bizleri ayırmasın Özellikle. kardeşlerim. Seller ne ne oldu nasıl olmaz. Allah'a. 3600 hüre ileden. Ali Senatü vesselam cehennem azabından Allah'a sığının, Kabir azabından Allah'a sığının, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının, Ölüm fitnesinden ve hayatta olan insanların fitnesinden Allah'ın sığınıp buyurmuştur Allah'ım cehennem azabından kabir azabından Mesih-i fitnesinden ölümün hayatın, yaşamın fitnesinden sana sığınırız 3605 Vasile bin Eska'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti Kinane oğullarından da Kureyş'i, Kureyş'ten de Beni Haşim'i, Beni de Beni Haşim'den seçti buyurmuştur. Evet. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın değeri ve kıymetiyle alakalı menakit bölümleri kardeşler. Bu gelen hadisler Allah Resulü ve Vesselam'ı anlatan hadislerdir. 3606 Vasile bin Eska'dan Aleyhisselatü Vesselam Allah İsmail oğullarından Kinane'yi Kureyş'i de kinan eden Kureyş'ten de Haşim'i Haşimoğullarından da beni seçti buyurmuştur 3607 Abbas bin Abdülmuktalip'ten Ey Allah'ın Resulü Kureyş oturup kendi aralarında neseplüemi görüşüp konuştular ve seni de kendiliğinden yetişen süprüntü gibi bir hurma ağacına benzettiler dedim bunun üzerinden Allah mahlukatı yarattı Beni de onların en hayırlarından ve iki fırkanın Arap ve Acem'de en hayırlısından kıldı. Sonra kabileleri yarattı. Beni de kabilelerin en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı. Beni de hayırlı aile, beni Haşim'den kıldı. Ben şahıs olarak onların en hayırlısı, aile olarak da en hayırlısıyım buyurdu. 3608 yine aynı 3609 Ebu Hureyre'den Ashab Eyallah'ın Peygamber oluşu ne zaman kesinleşti? Aleyhissalatü Vesselam Adem cesetle ruh arasındayken buyurmuştur. 3610 Enes bin Malik'ten Aleyhissalatü Vesselam insanların mahşer yerine çıkarılacakları gün kabrinden ilk çıkarılacak olan benim İnsanların Allah'a vardıkları zaman hatipleri benim. Onların her şeyden ümitlerini kestikleri zaman müjdeleyici benim. Ham sancağı o gün benim elimde. Rabbimin yanında Adem oğullarının en değerlisi benim. Fakat övünmem. Allah o mahşer yerinde Resul'ün sancağı altında toplanan imanlı insanlardan eylesinizlerim. 3611 Ebu Ali Aleyhisselatü Vesselam cennet elbiselerinden ilk elbise giyecek olan benim. Sonra arşın sağında ben duracağım. Sonra mahlukat içerisinde benim makamımda da benden başka duracak kimse yoktur. Ee, kardeşlerim daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız uzun bir hadisin içinden bir bölüm bu. İnsanlar mahşer yerinde Toplandıkları zaman o günün dehşetine binaen herkesin amel defteri elinde bir ter, bir korku, bir haşyet var. İnsanlar bakacaklar, kişinin içinden çıkamayacaklar. Toplanıp Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gitmeleri var. Sonra Allah hepsine salatü selam etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelecektir. ve i̇şte Vesselam'da işte tam adamına geldiniz aradığınızı buldunuz deyip Rabb'in arşının altına sezgiye gidecek. İşte hadiste bahsedilen bu bölüm. Rabb'im o şefaat edilenlerin arasına cümlemizi koy. İmanımızı artırsın, tevhidimizi güzelleştirsin Rabb'im. 3612 Ebu Hureyre'den Ali sünnet Allah'tan vesile isteyin. Asab İbrahim Resulü vesile nedir dedi. Aleyhissalatu vesselam. Cennette en yüksek derecedir ve ona sadece bir kişi sahip olacak. O kişinin ben olacağımı umut ümit ediyorum. Evet. Kardeşlerim bu da vesile. Allahumma rabbahazihi davatit tamam ve salatul qayme diye devam eden bir dua var ya. Buna vesile duası denir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan okunduğunda mezinin dediklerini tekrarlayın. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Sadece Hayyâlel-Selâh, Hayyâlel-Felâ geldiğinde siz onları tekrarlamayın. La havle ve la kuvvete illa billah deyin. O Allah-u Ekber, allah Ekber, La İlahe illallah dediğinde siz de öyle deyin. Ve daha sonra vesileyi okuyun. Eğer diyor kim bunu böyle tekrarlar ve ezanın akabinde vesile duasını e, yaparsa, muhakkak ki bu makam bana verileceğini umuyorum ve şefaatim de ona hak olacaktır, duyulmuştur. E, kardeşlerim halk arasında... Ezan okunduğu zaman hemen aziz Allah, şefaat resullah gibi birçok bidat hatta dinin akidesine zarar verecek birçok sözler söylenir. Halbuki hak olanı budur. O ise batıl olanıdır bidatları anlatırken de dediğimiz için gibi eğer hak gündemde değilse muhakkak batıl gündemdedir. Rabbim hakla amel etmeye hepimize nasip etsin. Doğrusu ezanı tekrarlama akabinde vesile yok numarır. Hatta halk arasında öyle bidatlar vardır ki ne hikmetse anlamlı Hı. İki elinin böyle baş parmaklarını yan yana getirirler. Eşedenle Muhammed'in Resulullah sözü geldiğinde o tırnaklarının orayı öperler ve gözlerine sürerler. Güya aleyhissalatü vesselam Efendimizin oraya gül şeyi olmuş ve gözlerine de sürerse onlara nur geleceği inancı vardır. Tabi bunlar Allah'ın vahyinde, Resulullah'ın sünnetinde olmayınca bunun dışındaki bir vahiy zaten geçerli bir vahiy değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi şeytan da dostlarına vahiy eder buyurmuştur. Rabbim kendi vahiyine uyan, hakka kulak verenlerden eylesin. Ezan'da Aziz Allah Celle Celaluhu derler ama ezan'da bizim söylememiz gereken budur. Allah zaten azizdir, subhandır. Her zaman bu isim söylenir, anılır. Ama e, buradaki yapılan ibadette ezanda ise söyleyeceğimiz budur. Evet. Demek ki ezan okunduğunda bu türlü bidatlardan da uzak duran, hakka uyan, hakkın nasihatını gündeme getiren insan, umarım ki diyor orada bu makam bana verilecek. Ben de ona şefaatim şefaat edeceğim diyor. Rabbim bizi onların arasına korusun. 3613 numaralı no rivayet, Ubey bin Kauthtan, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Peygamberler içinde benim ölmeyim bir ev inşa edip onu en iyi şekilde yapıp bir tuğla yeri eksik bırakan kimsenin durumu gibidir. İnsanlar bu binanın çerçevesinde dolaşırlar ve ona hayran olurlar ve o tuğlanın yerine de yapılmış olsaydı derler. İşte peygamberler içinde benim yerim o tuğlanın yeri gibidir. <gülüyor> Kıyamet gününde peygamberlerin imamı hatibi ve şefaatinin sahibiyim. Fakat öğünme yoktur. Kardeşlerim bu hadis-i şerifte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kıyamete kadar gönderdiği bütün resullerin tek bir dini anlattıkları ve bir evin inşa edilen bir evin o konan elemanları gibi tuğlaları tuğlaları gibi olduğunu anlatıyor. Ali sallatü vesselam da o evin son tuğlasıdır. Yani hatemül enbiyadır. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. Ali sallatü vesselam kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın peygamberidir. Buradaki hadis-i şerif ona işaret eder. 3614 Abdullah bin Amr'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Müezzine ezan okurken işittiğinizde onun söylediğini aynen söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Kim bana bir kere salavat getirirse Allah o kimseye on kere rahmet eder. Sonra bana vesileyi dileyin. Vesile cennette bir derecedir ki Allah'ın kullarından sadece bir kula layıktır. Onun da ben olmamı temenni ederim. Her kim bana Vesileyi dilerse kendisine şefaatim hak olur, duyurulmuştur. Emni de açıklama yaptığımız gibi. Sisim net mi? Bende bir dalgalanma var sanki. 3615 Ebu Said el hudriden Kıyamet gününde Adem oğlunun efendisi benim. Hamt sancağı benim elimde övünme yok. O gün Adem ve diğerleri hepsi benim sancağım altında. Toprak yarlık kabirden çıkarılacak ilk kimse de benim fakat övünme yok. Amin Ya Rabbi. Evet. 3616 i̇bn Abbas'tan Allah Resulü ve Vesselam yanımıza çıktı. Bazıları şöyle diyor Şaşılacak şey Doğrusu Allah yarattıklarından birini dost edinmiş. İbrahim'i dost edinmiş. Diğer bir kısmı ise Musa'nın Allah'la konuşması daha hayret verici bir şey. Allah'ınla apaçık konuşmuş. Bir kısmı ise İsa'da Allah'ın kelimesi ruhu. Bir kısmı da Adem babası şekilde yaratılmış. Seçkin insandır diye bunun üzerinde konuşup durdular. Allah Resulü ve sellem onların yanına geldi. Selam verdi. Şöyle buyurdu. Konuşmalarınızı ve hayret ettiğiniz şeyleri dinledim. İbrahim Allah'ın dostu olup o bir gerçektir. Musa ve Allah'ın konuştuğu seçkin bir kimsedir. Bu da doğrudur. İsa ve Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bu da bir gerçektir. Adem, Adem'i Allah seçmiştir. Bu da bir gerçektir. Dikkat edin. Allah'ın sevgilisi övünmeksizin benim. Övünme yok. Kıyamet günü ham sancağı taşıyacak olan benim, övünmek yok. Kıyamet gününde ilk şefaat edecek olan benim, şefaatı kabul edilecek olan da benim fakat övünmek yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk hareket ettirecek olan benim. Allah bana cennet kapısını açacak, beraberinde olan müminleri ve fakirleri cennete sokacak, fakat övünme yok. Ben geçmişlerin ve geçeceklerin en değerlisiyim, fakat Ölme yok. Evet. Allah'ın o şifaat edileceklerin arasına bizlere de koy. 3617 Abdullah bin Selam'dan Tevrat'ta Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri ve Meryem oğlu İsa'nın özellikleri yazılıdır. İsa'nın Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte defnedileceği de yazılıdır. Eee Kardeşlerim kıyamet alametleri bablarına bakarsanız alametlerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin olduğu yere İsa Aleyhisselam defin edilmedikçe geçer. Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'ı göğe yükseltmiştir. O gök kapılarından bir kapıdadır. Gök katlarından bir katdadır. Rabbim Subhanahu ve Teala vakti zamanı geldiğinde iki meleğin kanatında onu tekrar yeryüzüne indirecek ve ona birçok hükümlülükler yükleyecektir. O aleyhissalâtu vesselamın şeriat üzerine yaşayacak ve onun üzerine vefat edecek. Medine'de ömrünü tamamlayacak ve vefat ettiğinde Allah Resulü aleyhissalâtu vesselamın defin bulunduğu odada dördüncü kişi olarak defnedilecek. Bu hadis-i şerifte onu anlatıyor kardeşlerim. 3618 NS bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldikleri gün Medine'nin her yeri aydınlanmış ve nurlanmıştı. Vefat ettiği gün ise her taraf karanlık içinde kalmıştı. Defnedeceğimiz zaman ellerimizden toprağa bırakırdık kalplerimizi tanıyamaz olduk. 3619 Kays bin Mahreme'den ben ve aleyhissalatü Selam fil hadisesi olduğu gün dünyaya gelmişiz. Osman bin Affan bir gün Yağmer bin Leys oğullarının adamı Kubas bin Eşşem'e sen mi büyüksün yoksa aleyhissalatü vesselam mı? Kubas şu cevabı verdi. Ali vesselam benden büyüktür. Ben ise doğumda ondan eskiyim. Aleyhissalatü vesselam fil senesi doğdu. Annem beni fil olayının olduğu yere götürmüştü de fillerin terslerini yeşim trak olarak görmüştüm. Evet. 3620 Ebu Musa el eden Ebu Talip ticaret için Şam'a doğru yola çıktı. ve Vesselam da Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte çıkmıştı. Rahip Buheyla yanına vardıklarında Ebu Talip konaklamak için develerinin falanlarını çözmüştü. Önceleri o rahip bu kervandaki insanların yanına hiç çıkmazdı ve ilgilenmezdi. Bu sefer bu kervanda bulunan kimselerin yanına çıkıp aralarında gezinmeye başladı. ve Vesselam'ın yanına gelince onun elini tutarak bu alemlerin efendisi, bu alemlerin efendisi, bu alemlere rahmet olarak gönderilecek dedi. Kureyş'in ileri gelenleri nereden biliyorsun dediler. Rahip siz tepeyi açtığınız zaman secdeye kapanmadık. Ne bir ağaç ne de bir taş kalmamıştır. Bunlar ancak peygamber olacak kimselere secde ederler Onun iki kürek kemiği arasında bir meyve veya büyüklüğündeki peygamberlik mühründen de tanıdım. Sonra dönüp onlar için yemek hazırladı. Yemeği kendilerine getirdiğinde Aleyhissalatü Vesselam, develerin ve eşyalarının yanında bulunuyordu. Rahip, ona haber gönderiniz, o da gelsin dedi. Aleyhissalatü Vesselam da, kendisini gölgelendiren bir bulut üzerinde olduğu halde çıka geldi. Bir ağacın gölgesi altında oturan o kalabalığın yanına gelip oturunca, ağacın gölgesi onun üzerine doğru eğilmişti. Rahip, bakınız ağacın gölgesi onun üzerine eğildi dedi. Rahip onların arasında dolaşırken Şam tarafına Rumlar diyarına götürmemelerini istemekteydi. Çünkü Rumlar onu tanırlarsa öldürebilirlerdi. Rahip buradayken Rumlardan gelen yedi kişi gözüne ilişti. Rahip onları karşıladı ve geliş sebebiniz nedir dedi. Onlar da dediler ki şu gelmesi beklenen peygamber bu aylarda çıkacak diye geldi. Adam gönderilmedi hiçbir yol ve yön kalmadı. Biz de haber aldık ve senin bu bölgene gönderildik. Rahip, arkanızda sizden daha çok bilgi sahibi, hayırlı bir kimse var mı diye sordu. Onlar da senin bulunduğun bu bölgede onun olabileceği bildirildi dediler. Rahip, Allah'ın yapacağı bir işi insanlardan birilerinin engelleyebileceğini ve buna güçlerinin yeteceğini sordu. Hayır dedi. Hayır, buna gücümüz yetmez dediler. Sonra o rahibin bilgi bilgisini kabul edip orada kaldılar. Rahip Kureyşlere Allah için söyleyin bu çocuğun velisi kim dedi? Ebu Talip dediler. Rahibin ısrarlı hareketlerine bakarak Ebu Talip peygamberi götürmekten vazgeçip Ebu Bekir ve Bilal ile geri gönderdi. Rahip Ali sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekilere azık olarak pasta ve zeytin verdi. Evet. Bu da Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukluğuyla Peygamberinin başlangıcı başlangıcıyla alakalı rivayettir. 3621 İbn Abbas'tan Ali Selatü vesselam'a 40 yaşında iken vahiy inmeye başladı. Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl kaldı ve 63 yaşında vefat etti. 3622 yine aynı. 3623 yine aynı. 3624 Cabir bin Semure'den ve Vesselam Mekke'de bir taş vardı peygamber olarak gönderildiğim gecelerde bana selam verirdi o taşı hala çok iyi tanıyorum buyurmuştur 3625 Semure bin Cündük'ten Aleyhisselatü ve ile beraber bir tek kaptan sabahtan başlayarak geceye kadar yemek yedik 10 kişi kalkar 10 kişi otururdu biz nereden ve nasıl bu yemek çoğalıyor derdik. Evet. Semore hayret ettiğiniz şeye ben de hayret ettim ama o şuradan eliyle göğe işaret etti. İşte buradan çoğaltılıyordu. Buyurdu. Bu da Peygamberimize verilen mucizelerden. 3626 Ali bin Ebu Talip'ten Mekke'de Aleyhisselatü ve ile beraberdim. Mekke çevresinde bazı bölgeleri gezmeye çıktık. Karşımıza çıkan her bir dağ ve ağaç selam sana ey Allah'ın Resulü diyordu. 3627 Enes bin Ali Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ağacı gövdesine dayanarak kutlu okudu. Sonra minber yaptılar. Minber üzerinde kutba vermişti ki o kütük devenin inlemesi gibi inledi. Aleyhisselatü Vesselam minberden inerek o okşadı da, kütüğün sesi kesildi. 3628 İbni Abbas'tan bir bedeli ve Vesselam'a geldi ve senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağım? ve Vesselam, şu surman, hurmanın salkımını çağırsam, o benim peygamber olduğuma şehadet eder dedi ve çağırdı. Hurma salkımı ağaçtan inlemeye başlayarak ve Vesselam'ın yanına geldi, dayandı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam yerine döndürdü Hurma salkımı da dönüp ağaçtaki yerini aldı. ve de kuştuman oldu. 3629 Ebu Zeyd bin Ahtap'tan Aleyhisselatü Vesselam elini yüzüme sürdü ve sıvazladı ve benim için dua etti. Evet. Ebu Zeyd diyor ki 120 sene yaşadı. Ama buna rağmen saçında, sakalında birkaç tane beyaz kıl vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın eline ve yüzüne elini sürmesine hasep oralara ak düşmüyor. Evet. 3630 Enes'ten Ebu Talha Ümmü Sele Süleym'e Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini çok zayıf buldum. Onda açlık olduğunu zannediyorum. Yanında bir şey var mı? dedi. Ümmü Süleym de evet dedi. Sonra Arpa onundan Birkaç ekmek yaptı. Başörtüsünden bir parçayla sardıktan sonra elime tutuşturdu. Bir kısmına da kendisine bıraktı. Sonra beni Ali Silatü vesselama gönderdi. Ben de ekmeği Ali Silatü vesselama getirdim. Ali Silatü vesselamı yanında ashabıyla mescitte oturur durumda buldum. Ben de onların yanına dikildim. Ali Silatü vesselam bana "Seni Ebu Talha mı gönderdi?" dedi. Ben de evet dedim. "Yemek için mi?" dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine yanındakilere kalkınız dedi ve hep beraber yürüdüler. Ben de onların önünden yürüdüm. Ebu Talha'ya varınca durumu haber verdim. Ebu Talha Ey Ümmü Süleym ve sellem beraberindekilerle birlikte bize geldi. Kendilerine yedirecek bir şeyimiz yok. Ümmü Süleym Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Ebu Talha gidip Aleyhisselatü Vesselam'ı karşıladı. Ali sallallahu aleyhi ve Ebu Talha içeri girdi. Ali sallallahu aleyhi ve Ümmü Süleymin annesi buyurdu, yanında ne varsa getir dedi. Ümmü Süleym evde olanları getirdi. Ali sallallahu aleyhi ve emri üzerine ekmek doğrandı. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıkarak onun içinden çıkanı katık yaptı. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve selaya bu kabın içerisine Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Sonra Ebu Talhaya. 10 kişiye izin verdi. Ebu Talha 10 kişiye yemek yemeleri için izin verdi, onları çağırdı. Onlar oraya girdiler, doyasıya yediler, çıktılar. Sonra diğer on, sonra diğer on, sonra diğer on 80 kişi yemek yediler. Yemek olduğu gibi duruyordu. Evet. 3631 Enes bin Malik'ten ikinci namazı yaklaştığında Ali sallallahu aleyhi gördüm. İnsanlar abdest suyu aradılar fakat bulamadılar. Ali sallallahu ve abdest suyu getirildi. Ali sallallahu ve elini o kabın içine koydu ve Müslümanlara o kaptan abdest almalarını emretti. Parmaklarının altından suyun fışkırdığını gördüm. Müslümanların hepsi o kaptaki sudan abdestlerini aldılar. Evet. Kardeşlerim her peygamberin mucizeleri vardır. Bu mucizeler de Allah Azze ve Celle'nin Resulüne verdiği mucizelerdendir. 3632 Ayşe annemizden Peygamberliğin ilk başlangıcında Allah kendisine rahmetiyle muamele ederek şöyle ikramda bulundu. O günlerde gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi aynen çıkardı. Allah'ın dilediği kadar bir süre böyle kaldı. Sonra kendisine yalnızlık sevdirildi. O günlerde kendisine yalnız kalmaktan daha sevimli bir şey yoktu. E, rüya baplarında da anlattığımız gibi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Öğrenebilen bunun tevilini öğrensin buyurmuştur. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İlk başlangıçta bu hadiste de bir cüzünün anlatıldığı gibi altı ay vahiy hep rüyada geldi kardeşlerim gece gördüğü veya rüya olarak gördüğü her şey ayan beyan başına gelmişti ve vesselamın peygamberliği 23 senedir ve altı ayının rüya aleminde geçmesi rüyayla vahiyin gelmesi 23 senede 46 tane altı ay vardır 46'da bir dediği budur Rabbim ilmimizi artırsın, hayırdan geri koymasın bizlere. 3633, Abdullah bin Mesut'tan, siz mucizeleri azap olarak kabul ediyorsunuz. Oysa biz Aleyhisselatü Vesselam zamanında onu bereket olarak bulduk. Peygamberlerle beraber yemek yerken, yemeğin Allah'ı tesbih ettiğini işitirdik. Bir seferinde Aleyhisselatü Vesselam'a su getirilmişti. Aleyhisselatü Vesselam eline suyun içine koydu. Parmakları arasından su fışkırmaya başladı. Aleyhisselatü Vesselam haydi abdest almaya, gökten inen berekete gelin. Hepimiz o sudan abdest aldık. 3634 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a sana vahiy nasıl geliyor diye bir soru soruldu. Ali bana vahi bazen çan sesi gibi gelir ki bana en şiddetli gelen şekli budur. Bazen melek bana insan suretinde görünür, benimle konuşur, ben de onun söylediklerini ezberlemiş olur. Ayşe'nimiz diyor ki soğuğu şiddetli bir günde Ali sallallahu aleyhi sallam'ın vahi geldiğini gördüm, alnından terler akıyor 3635 Beradan kırmızı elbise içinde, saçları omuzlarına kadar dökülen kimseler arasında, aleyhissalatü vesselam'dan daha güzel birini görmedim. Saçları iki omuzlar arasında dökülmüştü, omuzlar arası genişti, boyu da ne uzun, ne de kısaydı. 3636 Ebu İshak'tan, adamın biri, Bera'ya, aleyhissalatü vesselam'ın yüzü kılıç gibi beyaz mıydı diye sordu. Bera, hayır, ay gibi, halâktı görülmüştür. 3637 aleden Alişeler fere selamın boyu ne uzun ne de kısaydı. Avuçları ve ayakları dolgundu. Başı iriydi. Mafsalları büyükçeydi. Göğsünden göbeğine kadar bir kıl çizgi şeklinde uzardı. Yürüdüğü vakit yokuştan iniyormuş gibi öne eğilerek yürürdü. Ondan önce ve ondan sonra onun bir benzerini hiç görmedim. Evet. Rabbimiz rüyamızda da görmeyi nazikler. 3638 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak şekilde kısaydı. Halkın orta boylusu saçları ne kıvırcık ne de sarkıktı. Orta kıvırcıklıktaydı. Tıkmaz değil, yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürür, bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü vardı. Peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömerdiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla iyi muamele eden ikram sahibi olanıydı. Onu ansızın gören ondan önce korkardı. Onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalınca ne ondan önce, ne de ondan sonra bir benzerini görmedim derdi. Evet. 3639 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam, Sözü sizin gibi hızlı hızlı söylemezdi. Fakat o tane tane konuşur, tane tane anlatır. Eğer onun kelimelerini saymak isteyen birisi saymak istese, Tek, tek o kelimeleri sayar ve ezberlerdi biliyormuştur. Rabbim bize de öyle konuşmayı nasip etsin. 3640 Enes'ten, Ali selamü aleyhi ve sellem konuştuğunda önemine binaen bir kelimeyi üç sefer tekrar ederdi ki dinleyen daha kolay anlasın diye. 3641 Abdullah bin Haris bin Hazım'dan Ali selamü aleyhi ve tebessüm dışında gülmesini görmedim. 3642 Abdullah bin Haris'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in gülüşü sadece tebessümdü. Evet. Bu menkıbeler yine Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı. Devam ediyoruz inşallah. 3643 Ebu Sa'id'den Feyzem beni Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü. Ve ey Allah'ın Resulü, kız kardeşimin çocuğu sancılandı dedi. Bunun üzerine ve Vesselam başımı sıvazladı. Bana dua etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı. Ben onun abdest suyunun artığından içtim ve Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına dikildim. İki küre arasında peygamberlik mührüne baktım. Keklik yumurtası büyüklüğündeydi. 3644, Cabir bin Semure'den. Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü, iki kürek kemiği arasında olup, güvercin yumurtası büyüklüğünde, kırmızı mıfırak bir yumru şeklinde idi, büyülmüştür. Evet. 3645, Cabir bin Semure'den, ve Vesselam'ın baldır ve bacakları çok düzgün olup, sadece tebessüm şekliyle gülerdi. Kendisine baktığımda sürmeli derdim, halbuki sürme çekmiş değildi. 3646, Cabir bin Semure'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin akı, kızının tırak olup, ayakları ise düz taban değildi. 3647, yine Cabir bin Semure'den, ve Vesselam, geniş ağızlı, gözünün beyazı kızın tırak, ayakları da düz taban değildi buyurmuştur. 3648 Ebu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yürüyüşünden daha güzel yürüyüşlü bir kimse görmedim. Sanki yeryüzü ona dürülür gibiydi. Biz ona yetişebilmek için var gücümüzü harcardık fakat o hiçbir sıkıntı çekmeden yürürdü. 3649 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Peygamberler bana gösterildi. Musa'yı Yemenli, Şenüme'ye kabilesinin insanlarına benzer olarak gördüm. Meryem oğlu İsa'yı gördüm. İnsanlardan ona en yakın benzeyen Urve bin Mesut'tur. İbrahim'i gördüm. Ona benzeyen kişi benim. Cibril'i de insan şeklinde gördüm. Rıhye bin Kelbi'ye çok benziyordu. Görmüştür. Evet. 3650, 51, 52 aynı İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam 63 yaşında vefat etmiştir buyurmuştur. 3653 Celir'den aleyhissalatü vesselam 63 yaşında vefat etti. Ebu Bekir ve Ömer aynı yaşta vefat etti. Şu anda ben de 63 yaşındayım buyurmuştur. 3654 Ayşe annemizden Ali salatü vesselam 63 yaşında vefat ettiğini bildirmiştir. Evet. Rabbim yolundan bizleri ayırmasın. 3655 Abdullah'tan Ali salatü vesselam her dosta dostluğundan yak olduğunu bildirin. Eğer bir dost edinmiş olsaydım Ebu Kuafen'in oğlunu dost edilirdim. Sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur buyurmuştur. Evet. da Ebu Bekir'e Sıddık'ın faziletiyle alakalı rivayetlerdir. Rabbim onun iman ettiği gibi bize de iman etmeyi nasip etsin. 3656 Ömer bin Attab'da Ebu Bekir Efendimiz ve bizim en hayırlımızdır. ve vesselama da en sevgili olanımızdır buyurmuştur. 3657 Abdullah bin Şakik'ten Ayşe Aliye ve vesselam'ın ashabından hangisi peygambere daha sevimli diye sordum. Ayşe Ebu Bekir dedi. Sonra Ömer dedi. Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi. Sonra kim dedim Ayşe sustu. Evet. Ali. 3658 Ebu Said'ten Aleyhissalatu vesselam cennette yüksek derecelerde olanlar kendilerinden aşağıda olanları sizin göğün ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Bu büyük nimete ermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. 3659 gün Ebu Mualladan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir hutbe verdi. Ve adamın biri bu dünyada dilediği kadar yaşamak, dünyada dilediği kadar yiyip içmekle Rabbuna kavuşmak arasında serbest bıraktı da o kimse Rabbuna kavuşmayı seçti.'' buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir ağladı. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, ''Allah'a kavuşmayla dünya hayatı arasında serbest bırakılan kişi konusunda şu ihtiyar adam Ebu Bekir'in ağlamasına şaşmaz mısınız?'' dediler. Oysa Ali sallallahu aleyhi ve söylediği gerçek sözün manasını bilen Ebu Bekirdi. Ebu Bekir dedi ki, mallarımızı ve babalarımızı sana feda ederiz. Ali sallallahu aleyhi ve selayı insanlardan arkadaşlığında ve malında bize Ebu Bekirden daha cömert davranan kimse yoktur. Bir dost edinmiş olsaydım, Ebu Bekir'i dost edinirdim fakat iman kardeşliğimiz sevgi ve samimiyetimiz vardır dikkat edin sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur 3660 yine aynı 3661 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her kimin bize bir iyiliği dokunmuşsa mutlaka ona karşılığını vermişizdir Ebu Bekir hariç. Çünkü onun bizim yanımızda öyle bir iyiliği vardır ki Allah onu kıyamet günü mükafatlandıracaktır. Ebu Bekir'in malının bize faydalandırdığı kadar hiç kimsenin malı bizi faydalandırmamıştır. Bir dost edilmiş olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Dikkat edin sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. Rabbim Allah için seven, Allah için bir araya gelen sanma kullarına rağmen bizleri de kalsın kardeşlerim. 3662 Huzeyfe'den Aleyhisselatü ve silam, benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz buyurmuştur. 3663 Huzeyfe'den Aleyhisselatü ve Selam'ın yanındayken şöyle buyurdu. Aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyum diyerek ikisine işaret etmiştir. 3664 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer için bu iki kimse peygamber ve elçilerinden başka öncekilerden ve sonrakilerden cennetliklerin gençlerin efendisidirler duyurmuştur. 3665 yine aynı 3666 yine aynı 3667 Ebu Said'ten Ebu Bekir şöyle demiştir. Müslüman olanların ilki ben değil miyim falan kimsenin peygamberin arkadaşı ben değil miyim buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. 3668 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve enserden oluşan ashabı hep birlikte oturularken aralarında Ebu Bekir ve Ömer de varken yanlarına çıkardı. Ebu Bekir ve Ömer'den başkası gözünü kaldırıp Ali Aleyhisselatü Vesselam'a bakmazdı. Sadece o ikisi bakar, o da onlara bakar. Onlar tebessüm eder, o da onlara gülümserdi. 3669 İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam günlerden bir gün evinden çıkıp Ebu Bekir ve Ömer biri sağında, biri solunda olmak üzere mescide girdi. Aleyhissalatü Vesselam onların elinden tuttu. Kıyamet günü üçümüz birlikte böyle kalkacağız buyurdu. Allah onların arkasında eylesin bizler. 3670 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam Ebu Bekir'e havuz başında arkadaşım ve mağarada arkadaşım sensin buyurdu. 3671 Abdullah bin Hantap'tan Aleyhissalatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer'e baktı ve bu ikisi değer bakımından gözüm ve kulağım gibidirler buyurmuştur. 3672 Ayşe annemizden ve Vesselam son hastalığında Ebu Bekir'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın dedi. Ayşe: Ey Allah'ın Resulü, Ebubekir senin yerine imamlığa geçerse ağlamaktan dolayı cemaate sesini işittiremez. Ömer'e emret de cemaate namazı kıldırsın dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu e söyleyin, cemaate namazı kıldırsın dedi. Ayşe: Ey Hafsa, Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e söyle, Ebubekir senin yerine imamlığa geçerse ağlamaktan dolayı sesini cemaate işittiremez. Ömer'e emret cemaate namazı kıldırsın. Hafsa dediğimi yaptı. Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz siz Yusuf'un zamanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e emredin, insanlara namazı o kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hafsa Ayşe'ye, senden bir hayır görmeyecek miyim dedi. 3673 Ayşe annemizden, ve Vesselam, aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir cemaate, ondan başkasının imam olması layık değildir. 3674 Ebu Hureyre'den a.s. kim Allah yolunda bir maldan çift çift verirse cennete ey Allah'ın kulu bu yaptığın büyük bir hayırdır diye çağrılır. Namaz ehlinden olan namaz kapısından, cihad eden cihad kapısından Sadaka veren sadaka kapısından, oruç tutan oruç kapısından, reyhan kapısından çağrılacak. Ebubekir, anam babam yolunda feda olsun. Kişinin tüm bu kapılardan ayrı ayrı çağrılmasına zarret yok sanırım. Zaten cennete girecekler dedi. Fakat bir kişi tüm bu kapılardan çağrılabilir mi? Aleyhissalatu vesselam, evet. Senin bu kapılardan girmeni diledim buyurmuştur Rabbim bizi de tüm kapılardan girenlerden eylesin o amelleri işleyenlerden eylesin 3675 Ömer bin Atlaktan Aleyhisselatü Vesselam'ın mali yönden yardım etmemizi emretmişti bu emir varlıklı olduğum bir zamana dek gelmişti ben de Ebu bir gün geçebilirsem işte bugün dedim Malımın yarısını getirip Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ettim. Çoluk çocuğuna ne bıraktım dedi. Ben de getirdiğim kadarını dedim. Sonra Ebubekir Bekir hepsine getirdi. Aleyhisselatü Vesselam aile ne bıraktın dedi. Allah ve Resulü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben hiçbir iyilikle Ebubekir'i Bekir'i geçemem dedim. Evet. Allah onlardan razı olsun üç bin Cübeyr bin Mütim'den bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bir konu hakkında kendisiyle konuştu. Aleyhisselatü Vesselam ona bir sonraki gelişinde bir şeyler verilmesini emretti. Kadın eğer Allah'ın Resulü o gelişimde sizi bulamazsam ne emredersiniz? Beni bulamazsan Ebu Bekir'e gel buyurdu. altı Ebu Hureyre'den, ve Vesselam adamın biri bir öküzün sırtına bindiği bir sırada o öküz ben bunun için yaratılmadım. Ben ancak çift sürmek için yaratıldım dedi. ve Vesselam ben Ebu Bekir ve Ömer bu işin böyle olduğuna iman ettik dedi. Ebu Salama diyor ki o gün Ebu Bekir ve Ömer cemaatin arasında yoktular buyurdu. 3678 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam Ebu Bekir'in kapısından başka mescide açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti. 3679 Ayşemdeniz'den Ebu Bekir Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına girdi. Ali Aleyhissalatü Vesselam sen Allah'ın cehennemden kurtardığı buyur, kimsesin buyurdu. O günden sonra Ebu Bekir'e Atik ismi verildi. Evet, kardeşlerim, Allah Resulü'nün İslamiyeti başına bir gün miraç çıkarıldı ve miraç haberi bankya müştüklerine ulaşınca onlar Ebubekir'e geldiler. Biz sana diyorduk ama siz bana, siz, sen bize inanmıyordun. Bak, senin arkadaşın artık yeri bırakıp göğe gittiğini söylüyor artık tamamen üşüttü tamamen delirdi dediklerinde Allah ondan razı olsun o ne diyorsa doğrudur o eğer göğe çıktım diyorsa o göğe çıkmıştır diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında tam bir teslimiyet göstermiş ve Allah Azze ve Celle de ona atik sıfatını vermiştir Allah onların imanını, tasdikini bizleri de nasip etsin. Bugün Kur'an okudukları halde, Kur'an'da bile geçtiği halde, Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ın meraca çıkışını, gece yürüyüşü diye tevil eden şeytanın uşakları vardır. ateş onlara hak olsun. 3680 Ebu Said el-Hudr'den ve vesselâm hiçbir peygamber yoktur ki onun gökten iki veziri yardımcısı ve dünyadan da iki veziri bulunması benim gök halkımdan iki vezirim Cebrail ve Mikail dünya halkından iki vezirim de Ebu Bekir ve Ömer'dir evet. Allah onlardan razı olsun Rabbim onlara mağfiret etsin ahirette beraber haşrolmayı nasip etsin 3681 İbn Ömer'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Allah'ım şu iki adamdan, Ebu Cehil ve Ömer bin Atartan, sana en sevimli olanı olanı ile İslamı güçlendir. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve o iki kişiden Allah'a en sevimli olan Ömer'de buyurmuştur. 3682 İbn Ömer'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Allah Ömer'in dilinde. Hakkı dile getirdi. i̇bn Ömer diyor ki insanlar arasında bir iş meydana gelir. İnsanlar ve Ömer o iş hakkında görüşlerini ortaya koyarlardı. O olayda inen vahiy Ömer'in görüşüne benzer şekilde gelmiştir. 3683 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın İslam'ı Ebu Cehil bin Hişam veya Ömer bin Hattab kuvvetlendir i̇bn Abbas sabah olunca Ömer ve Vesselam'a vardı ve müşküman oldu. 3684, Cabir bin Abdullah'tan, Ömer Ebu Bekir'e ve Vesselam'dan sonra insanların en hayırlısı diye hitap etmişti. Ebu Bekir bunun üzerine, madem sen bunu söyledin, ben de ve Vesselam'dan senin hakkında şöyle işittiğini, söylediğini işittim. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğmamıştır, duyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Bu rivayetlerde Ömer bin Hattab hakkında gelen rivayetlerdir. Biraz böyle devam edecek. 3685 Muhammed bin Selim'den Ebu Bekir ve Ömer'e bir uzatan kimsenin peygamberi sevdiğini sanmıyorum, buyurmuştur. 3686 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu buyurmuştur. kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde geçmiş ümmetlerden kendilerine ilham edilen birçok insanlar olurdu. Artık bu kesildi. Eğer benim ümmetimden de bir peygamber gelecek olsaydı bu öner olurdu buyurmuştur. Artık mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda o müminlerin gördüğü salih rüyadır buyurmuştur. 3687 sallallahu aleyhi ve Vesselam Rüyamda bana bir bardak süt verilmiş, ondan içmişim. Artanını da Ömer bin Hattab'a vermişim. Ashab Erlahan Resulü bunu nasıl yorumladınız diye sorduklarında ilme buyurmuştur. Bu hadise binayan kardeşlerim, rüya yorumcuları birisinin rüyasında süt içtiğini, kana kana içtiğini gördüğünde tamamen ilme yormuşlardır. 3688 Enes'ten, Aleyhissalatü Vesselam İsra gecesi cennete girdim bir de ne göreyim altından yapılmış bir köşk bu köşk kimindir dedim bir deli dediler o kimdir dedim onun sen olduğunu sanıyorum ya Ömer ama senin kıskanç olduğunu hatırladım da ona bakmaya hayal ettim Ömer senden deme ey Allah'ın Resuluhu buyurmuştur 3689 Buray'da'dan Aleyhisselatü Vesselam bir sabah Bilal'i çağırdı. Ey Bilal, cennet cennete girmekte benim önüme nasıl geçtin? Cennete her ne zaman girsem senin sesini duydum. Geçen gece yine cennete girdim, yine senin sesini önümde duydum. Bu arada dört kişisi balkonunu altından yapılmış bir köşk gördüm. Bu köşk kimin dedim, Arap'tan bir kimsenin dediler. Ben de, ben de Arap'ım. Bu köşk kimin? Kureyş'ten dediler. Ben de Kureyşliyim. Bu köşk kimin? Dedim. Muhammed ümmetinden bir adamın dediler. Ben Muhammed'im. Bu köşk kimindir? Dedim. Ömer bin Hattab'ın dediler. Bilal dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ne zaman ezan okudumsa mutlaka iki rekat namaz kıldım ve ne zaman abdestim bozulduysa hemen abdest alıp Allah için iki rekat namazı hiç bırakmadım. Bunun üzerine ve Vesselam işte bu iki şeyden dolayı cennete benden önce giriyorsun buyurdu. E eh, bu da abdest namazı ve ezanla kâhmet arasındaki kılınan o ikişer vekatlık nafile namazı cennete ve cennette birçok nimete naililerin delillerindedir. Rabbim bu nafileleri devamlı yapanlardan eylesin. 3690 Abdullah bin deden ve Vesselam bir savaşa çıkmıştı. Savaştan dönünce siyah bir cariye geldi. Ve ey Allah'ın Resulü seni sağ salim bu savaştan Allah çevirirse senin önünde def çalıp şarkı söylemeye adadım. ve Vesselam eğer adamış isen çal değilse olmaz. Cariye çalmaya başladı. Ebu Bekir girdi cariye çalıyordu. Ali girdi cariye çalmaya devam etti. Osman girdi, cariye çalmasını sürdürdü. Sonra Ömer gelince cariye defi altına alıp üstüne oturdu. <gülüyor> Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey Ömer şeytan bile senden korkuyor. Benim yanımda cariye çalıyordu. Ebu Bekir yanıma geldi, cariye devam etti. Ali geldi, gene devam etti. Osman geldi, yine gitti. Sen gelince cariye defi atıp üzerine oturdu buyurdu. 3691 Ayşe annemizden. Ali selamü aleyküm yanımızda oturmaktayken bir gürültü ve çocuk sesleri duyduk. Ali selamü kalktı bir de ne görelim. Habeşistanlı bir kadın oynuyor ve çocuklar da hep çevirip ona bakıyor. Ali selamü aleyküm ey Ayşe gel sen de bak dedi. Geldim. Çenemi Ali Vesselam'ın aleyküm'ün omzu omzu üzerine koyarak omuzu ile baş arasından o kadını seyretmeye başladım. Aleyhisselatü Vesselam bana yeter mi dedi. Ben de oynayan kadını seyretmek için değil, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki kıymetini anlamak için hayır diyordum. Bu arada Ömer geldi. Herkes o kadının çevresinden dağıldı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam insan ve cin şeytanların Ömer'den kaçtıklarını görmekteyim. Ben de evime döndüm. Buyurdu. Evet. Allah onlardan razı olsun. 3692 İbn Ömer'de Aleyhisselatü Vesselam toprağın yarılarak kabrinden çıkarılacak ilk insan benim. Sonra Ebu Bekir, sonra Ömer. Sonra Medine'nin Baki mezarlığına geleceğim ve onlar da benimle birlikte haş olacaklar. Sonra Mekke'leri gözetleyeceğim. Sonra iki aram arasında onlarla olacağım. Allah'ım bizi de onların arasına katıl. 3693 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam geçmiş toplumlarda kendisine Allah tarafından ilham edilen kimseler olurdu. Benim ümmetimden de böyle bir kimse olsaydı bu mutlaka Ömer olurdu. Evet. Bugün öyle insanlar var ki kendilerine ilham edildiğini ve vahiy geldiğini söylerler ve kendi kitaplarına hemen başlarına işte ben bunu yazmaya ehil değilim. Bu bana yazdırıldı. Veyahut işte uykuyla uyanık halinde Allah Resulü gördüm. Bana bu kitabı verdi. Bunlar hikmetin pınarlarıdır. Veyahut bu alemlerin Rabb'ındandır. Buna batını önünden ne sağından ne ardından yaklaşamaz derler. Halbuki Allah Resulü Sallallahu ve Sellem ilham kesildi. Ve artık gelmiş olsaydı bu Ömer'e gelirdi. Din tamamlandı demiştir. Kendisine ilham geldiğini söyleyen insanlar muhakkak ki ona getiren ilhamı. Aynen bir gün İbn Abbas'a küfeden iki kişi geliyor. Ey şeyh bizim orada bazı insanlar türedi. Onlar kendilerine vahiy geldiklerini söylüyorlar. Biz onlarla baş edemiyoruz. Ne yapalım dediklerinde i̇bn Abbas doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorlar. Niye onları e, kötülüyorsunuz ki deyince gelen insanlar iyice şaşkına dönüyor. Eyvah diyorlar. i̇bn Abbas sözüne devam ediyor. Siz Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Şeytan da dostlarına vahyeder. Şeytan da dostlarına ilham eder buyurmuştur. Evet. 3694 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, şu anda cennetliklerden bir kişi size görünecek dedi. Ebu Bekir çıktı geldi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam size cennetliklerden biri daha görünecek dedi. Ardından Ömer çıktı geldi. 3695 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, bir adam koyunlarını otlatırken bir kurt geldi ve koyunu kaptı. Koyunun sahibi gelerek onu kurttan kurtardı. Bunun üzerine kurt dedi ki Tüm insanların eğlence ve bayram ettikleri sadece bizim çoban olduğumuz yırtıcı hayvanlar gününde sen o koyunu nasıl kurtaracaksın? Bunun üzerine ve Vesselam böyle bir olayın olduğuna ben iman ettim. Ebu Bekir de Ebu Seleme dedi ki Ebu Bekir ve Ömer o gün orada değillerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hepinize Aleyküm Selamlar Aleyküm Hepiniz hoş geldiniz. Okurken kanala bakmamıştım. Evet, Allahü Vesselam bak, ee, o Ali Vesselam'ın kadın oynamasına bakması, e, oynayan bir cariyesiydi. Def selam hakkında övgü sözler söylüyordu. Ona bakması haram değil. Yani def çalarak bugün kadınlar da oynuyorlar ya. Ee, bu tip bu haram değil oradaki bir cariye hidayet hür bir kadınla cariye kadının şeyi aynı değil hükmü aynı değil hür kadın değil hür kadın zaten meydana çıkıp oynayamaz şu an zaten e, cariye diye bir şey yok cariye ancak ancak e, Tabi, bakmamak gerekiyor mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle gözlerini haramda sakındırsınlar haramdır devam edelim tamam hala ne devamdır evet ben kanala bakmadan devam ediyorum eğer gelen giden selam veren olursa şimdiden aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat edeyim. Buyurun. Mersem evet, bir... abısını vermesi. Evet. Evet. İman babındaki rivayet. Oradaki rivayet. Sırf Allah Resulü ve Vesselam o kadar duygulanıyor ki seni diyor buraya getiren hakikaten bu mu diyor? Evet diyor. Senin başına bir iş gelmesinden korktuk. Hemen aramaya geçtik diyor. Al şunu diyor. Kalbinden yakinen yani bu sözün benden olduğuna hakikaten tasdiklesinler. Yakinen iman ettiğini söyleyen her kimse onları cennetten müjdele diyor. Tabi karşısına ilk Ömer bin Hattaf çıkıyor. Ben devam etmedim hadise. Onu cennetten müjdeleyince sana bunu kim söyledi diyor. Allah Resulü diyor onun göğsüne yumruğu atıyor kıçının üstüne düşürtüyor düş önüme diyor Ebu Hureyri ağlamaklı ee, Ömer'in önüne düşüyor Allah Resulü'nün yanına geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü diyor sen ayandaki topuşları Ebu Hureyri'ye verip karşına kim çıkarsa kalbinde yakinen kim iman ediyorsa ee, onu cennetten müjdele mi dedin? Evet. Bırak ay Allah'ın Resulü diyor. Bırak kalsın. Allah Resulü Aleyhisselam bırak kalsın diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Onlar buna güvenirler de ameli bırakırlar diyor. İşte o sözü artık doğruluğunu ve bu Hureyre'nin sözü olmadığını, Allah Resulü bir söz olduğuna ve peygamberin sıhhatli olduğuna bir delil olarak veriyor eline. Başka bir şey yok yani. Ayakkabının bir hükmü yok. Bir kerameti yok. Ebu Hüreyre'nin peygamberi bulduğunu, gördüğünü ve ondan da bu sözü nökl bir işaret olarak hani telaşa düşüyorlar ya tabi canım. Bir telaşa düştükleri için aramayı bırakın yani artık oturun, dinlenin. Çünkü yoldan gelmişler, seferden gelmişler. Ben sadece orada hadiste yakalanması gereken şeyi yakalatmak için muhtesel geçti. <gülüyor> yok yok, ayakkabının hiçbir hükmü yok. Ama Hacer Mesve taşının var. Ey taş diyor, Biliyorum ki diyor, ne sen fayda verirsin, ne de zarar. Allah Resulü'nün diyor, seni öptüğünü görmesem ben seni öpmem. Selamladığını görmesem selamlamazdım diyor. Evet, o da istisna aldı için sesini etmiyor tamam Bismillahirrahmanirrahim ee, Hz. Osman'la alakalı rivayetlere geçiyoruz 3696 Ebu Hureyli'de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hira dağı üzerinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha ve Zübeyr ile birlikteydi derken daha sallandı Ali sallallahu aleyhi ve sakin ol ey dağ senin üzerinde peygamber sıttık ve şehitler var buyurdu. 3697 katâ deden Enes ona şöyle anlatmıştı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebubekir, Ömer, Osman olduğu halde Uhud Dağı'na çıktı. Dağ onları salladı. Ali sallallahu aleyhi ve ey Uhud sakin ol. Zira senin üzerinde bir peygamber bir sıttık iki şehit var buyurmuştur. He. Sıttık biliyorsunuz Ebubekir şehitse Ömer ikisi. Allah hepsinden razı olsun. 3698 Talha bin Ubeydullah'tan Aleyhisselam her peygamberin bir arkadaşı var. Benim cennetteki arkadaşım Osman'dır buyurmuştur. 3699 Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den Osman öldürülmek için evi kuşatladığında evinin üstünde o kuşatanlara baktı ve şöyle dedi. Size Allah'ı hatırlatırım. Allah için konuşun. Hira dağı sarsıldığı zaman ve sellem, ey Hira sakin ol. Sen üzerinde bir peygamber, bir sıttık ve bir şehit var dediğini bilir misiniz? Onlar evet dediler. Osman Allah adına doğru söyleyin. Ali selamü aleyhisselam'ın ordusu hakkında insanların çoğu darlık ve sıkıntı içindeyken Allah tarafından kabul edilecek bir harcamayı kim yapar dediğini ve benim de o orduyu donattığımı bilir misiniz? Evet dediler. Sonra Osman Allah aşkına doğruyu söyleyin. Hürüme kuyusundan herkes para karşılığı su içerken ben onu satın alarak zengin fakir yolcu herkes için vakfetmedim mi? Herkes evet dediler. Allah için doğrudur. Osman buna benzer bazı şeyleri daha saydı ama yine kendisini şehit ettiler. Allah ondan razı olsun. 3700 Abdurrahman bin Hubab'dan Ali S.W. gördüm tebik ordusuna bağışta bulunmaya insanları teşvik ediyordu. Osman bin Affan kalktı ve ey Allah'ın Resulü Allah yolunda üzerinde palan ve teçhizatıyla yüz deve vermeyi üzerime alıyorum dedi. Aleyhissalatü Vesselam yine insanları orduya yardım için teşvik etti. Osman kalktı. İki yüz deveyi her türlü teçhizatıyla bu orduya vermeyi taahhüt ediyorum dedi. Ali Aleyhissalatü Vesselam yine teşvike devam etti. Osman yine kalktı. Bu orduya her türlü teçhizatıyla üç yüz deveyi vermeye taahhüt ediyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Binber'den indi. Bu bağışından sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez. Bu harcaman yaptıktan sonra Osman ne yaparsa zarar vermez dedi. Allah'ım onun imanını bize de nasip et. 3701 Semure'den Osman ve Vesselam'a geldi ve Tebe ordusuna yardım için bin dinar getirdi. ve Vesselam'ın kucağına yaydı. ve Vesselam Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın sana zarar vermez buyurdu. 3702 Enes bin Ali Aleyhisselatü Vesselam Hırıdran beyatını emrettiği zaman Osman bin Affan Mekke halkına gönderilmişti. Müslümanlar beyat ettiler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Affan Allah ve peygamberinin uğrunda Dini bir iş için bulunuyor dedi ve onun yerine de beyat etmek için bir elini öbür elinin içine koyarak birleştirdi. Bu da Osman için dedi ve diğerlerinin beyatını da kabul etti. 3703, Sumanu bin Hazine'l-Kureyşi'den Osman evinin çevresi muhasara eden ve kendilerini öldürecekleri insanlara yukarıdan baktığında ben de onun evinin yanındaydım. Osman şöyle dedi. Sizi üzerime düşüren iki adamınızı getirin. İki adam getirildi. Sanki iki deve ve iki merkep gibiydiler. Osman onlara baktı ve şöyle dedi. Allah ve İslam adına sizden istiyorum. ve Vesselam'ın Medine'ye geldiğinde, Medine'de Rume kuyusundan başka tatlı içme suyu bulunmadığı ve kim Rume kuyusunu cennette ondan daha hayırlısını elde etmek isterse Müslümanlara vakfetmek ister buyurduğunda ben de o kuyuyu öz malımla satın aldığını bilir misiniz? Bugün siz o sudan beni içmekten men ediyorsunuz. Tuzlu deniz suyu içmeye zorluyorsunuz dediler. Evet doğrudur. Osman, Allah adına soruyorum. Medine mescidinin cemaate dar geldiğini, Aleyhisselatü Vesselam'ın falanların arsasını kim satın alıp mescide ilave etme ve cennette ondan daha hayırlısına sahip olmak ister dediğini, benim de o arsayı öz malımdan satın alıp mescidi genişlettiğimi bilir misiniz? Bugün beni sizler oraya iki rekat namaz kılmaktan men ediyorsunuz dedi. Onlar da Allah'ım evet dediler. Osman, Allah ve İslam adına size soruyorum. Tebük ordusunu kendi öz malımdan teçhiz ettiğini biliyor musunuz? Onlar da evet Allah'ım dediler. Sonra Osman, Allah ve İslam adına size soruyorum. Ali Vesselam ile birlikte... Mekke dağı üzerinde Ebubekir ve Ömer'le birlikte olduğumuz anda dağın harekete geçtiğini, taşların yuvarlanıp aşağı doğru düştüğünü, Ali Celat Sallallahu Aleyhi ve dağa bakarak "Dağ sakin ol. Sen üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit vardır." dediğini, onlar da Allah'ın evet dediler. Osman üç kere Allahu Ekber diyerek Kabe'nin Rabb'ına and olsun ki benim şehit olacağıma şahitlik ettiler buyuruyor. Evet kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Gelen rivayetler devam ediyor inşallah. Ama buna rağmen günümüzde öyle kalbi sakat, kalbi hastalıklı, dili çatal, kalbi kara, gönlü kara, düşünceleri kara öyle insanlar var ki bunlar güya eserler yazarak Hazreti Hoşman'a taan eder onu kötüler ve insanların nazarında gözünden düşmesine sebep olurlar. Tabi onlar da kendileri gibi gönlü karar. Bugün nasıl kanını içmeye gelen, Osmanlı ağzından çıkanları tasdik etseler de kanına giren insanlar varsa, bugün de kalemleriyle onun kanına giren insanlar vardır. Allah onları kahretsin. Bunlardan birisi Mustafa İslamoğlu, birisi insanların öldüğü Ebul Ala Mevdudi, birisi İhsan Süreyya Sırma'dır. Bunlar yazdıkları kitaplarda hep taan ederler, şia kaynaklarından aldığı sözlerle Hazreti Osman hakkında çok ağır ithamlarda bulunurlar. Allah onları kahretsin. 3704 Ebul Eşas'tan Şam'daki bazı hatıplar Osman'ın öldürülmesi olayı üzerine birer konuşma yaptılar. Aralarında Ali selamünaleyküm'ün ashabından bazı kimseler de vardı. Bu hatıpların sonuncusu Murredin Ka'b bir sahabeydi. O da kalkıp şöyle dedi. Ali Vesselam'dan işittiğim bir hadis, hadise olmasaydı kalkıp konuşmazdım. Ali selamünaleyküm bir gün kargaşalardan, fitnelerden bahsetti. Bu esnada elbisesine bürünerek bir kimse oradan geçti. Aleyhisselatü Vesselam o kimse için işte bu kimse o gün hidayet üzeredir buyurdu. Farkıp baktım ki bu kimse Osman bin Affalmış. Onun yüzünü Aleyhisselatü Vesselam'a çevirdim ve bu mu dedim Aleyhisselatü Vesselam? Evet, bu buyurdu. 3705 Ayşe annemizden Anisselatü Vesselam Ey Osman belki Allah sana bir gömlek giydirecek. Senden o gömleği çıkartmanı isterlerse onlar için o gömleği çıkarma buyurmuştur. 3706 Osman bin Abdullah bin Mevheb'den Mısır halkından bir adam Kabe'yi haccetti. Orada oturmakta olan bir cemaat gördü. Bunlar kimlerdir dedi. Kureyş'tir dediler şu ihtiyar kimdir dedi, i̇bn Ömer dediler, yanına geldi sana bazı şeyler soracağım Kabe'nin hakkı için bana doğruyu söyle dedi Uhud savaşında Osman'ın kaçtığını bilir misin ihtiyar evet dedi adam Nuritlam beyatına kat katılmayıp geri kaldığını biliyor musun dedi ihtiyar evet dedi adam Bedir savaşından geri kalıp savaşa katılmadığını da biliyor musun dedi ihtiyar evet dedi bunun üzerine adam Allahu Ekber diyerek gidiyordu. i̇bn Ömer ona gel bakalım. Sorduğun soruların cevabını sana bir açıklayayım da öyle git dedi. Uhud günü Osman'ın kaçması Allah tarafından bağışlanmış suçlardır. Git alimden 155 oku. Bedir savaşından geri kalanlara gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı onun nikah altında ve hastaydı. Onun yanında kalması ve savaşa katılmamasını bizzat aleyhissalatü vesselam emretti. Ve savaşa katılan kimsenin sevabına ve ganimet payına da sahip olacağını söyledi. Redvan beyatından geri kalmasına gelince, Mekkelilerin yanında Osman'dan daha değerli ve saygıdeğer birisi olsaydı, o zaman onu elçi olarak göndermezdi de Osman'ın yerine onu gönderdi. Redvan beyantı Osman Mekke'ye elçi olarak gönderildikten sonra gerçekleşti. O zaman Aleyhisselatü Vesselam sağ eli için bu Osman'ın elidir buyurarak, sağ elini sol elinin üzerine koyarak bu biat Osman içindir buyurdu. İbn Ömer bu bilgileri al ve git halkına anlat buyurdu. Evet. Ama Bektaşı mantığı baştakini alıp geri bırakmıştır. 3707 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam hayattayken biz Ebu Bekir, Ömer ve Osman diyerek sahabe arasındaki sıralamayı ve tercihimizi ortaya koyardık. Hakikaten kader de öyle bir tecelli etmiş ki kardeşlerim bakın Aleyhissalatü Vesselam'ın kayınpederini ilk Ebu Bekir'dir. Ondan sonraki kayınpederi Ömer'dir. İlk damadı Osman, sonraki damadı Ali'dir. Sıralama da Ebu Bekir, Ömer, damatlarından da Osman ve Ali'dir. Çok ilginçtir bu da. 3708 İbni Ömer'den, ve Selam bir fitneden bahsetti ve şöyle buyurdu. Osman bin Afran o fitnede marlum olarak öldürülecektir buyurmuştur. 3709 Cabir'den, Aleyhissalatü Vesselam'a cenaze namazını kılması için bir adam getirildi. ve Vesselam onun cenaze namazını kılmadı. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Resulü bundan önce hiçbir kimseye cenaze namazını kılmadığını görmedik. Ali Aleyhissalatü Vesselam, bu kimse Osman'a boz ediyor. Allah ona boğaz etti buyurdu. 3710 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhissalatü ve ile beraber yürüdüm. Aleyhissalatü vesselam Ensar'dan bir kimsenin bahçesine girdi. İhtiyacını giderdi bana. Ey Ebu Musa kapıya iyi bak. Hiç kimse yanıma izinsiz girmesin dedi. Sonra bir adam geldi kapıyı çaldı. Kim o dedi? Ebu Bekir dedi. Ey Allah'ın Resulü bu gelen Ebu Bekir girmek için izin istiyordun. Ona kapıyı aç cennetten müjdele dedi. Kapıyı açtım o da girdi. Ben de onu cennetten müjdeledim. Birisi daha geldi, kapıyı çaldı. Kim dedim? Ömer dedi. Ey Allah'ın Resulü, Ömer geldi. Girmek istiyor. Aleyhissalatu vesselam, ona kapıyı aç, cennetten müjdele dedi. Kapıyı açtım, o da girdi. Ben de ona cennetten müjdeledim. Sonra biri daha geldi. Kapıyı çaldı. Kim o dedim? Osman dedi. Ey Allah'ın Resulü, Osman girmek için izin istiyor. Aleyhissalatu vesselam, ona da kapıyı aç ve kendisini başına gelecek bir musibet karşısında cennetle müjdeler gördü. 3711 Ebu Sehleden Osman evinin muhasara bildiği gün bana şöyle demişti. Aleyhisselatü Vesselam bana bir tavsiyede bulundu ve ben buna dirençli davranıp katlanacağım buyurmuştur. Yani sakın o elbiseyi üzerinden çıkarma. Yani oylarsa elbise, şahadet ederim sesiydi. Allah onlardan razı olsun. 3712 İmran bin Hüseyin'den Ali sallallahu aleyhi ve sallam bir askeri kuvvet gönderdi. Ali bin bu talibe de bunun başına komutan tayin etti. Ali bu müfreze ile yoluna devam etti. Sonra savaştan elde ettiği bir cariye ile birlikte bulundu. Beraberinde bulunan askerler Ali'nin bu hareketini doğru bulmayıp Aleyhisselatü Vesselam'a bunu haber verdiler. Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu sözleri söyleyenlerden yüz çevirdi. Sonra ikinci kişi kalktı, üçüncü kişi kalktı, dördüncü kişi kalktı. Hep aynı şeyleri söylediler. Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesi yüzünden belli oluyordu. Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben de ondanım. Benden sonra her müminin velisidir buyurmuştur. 3713 Ebu Seriha veya Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir buyurmuştur. Bu rivayetlerde Hazreti Ali ile alakalı rivayetlerdir. 3714 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Kızını benimle evlendirdi. Aleyküm selamlar. Bir başkın. Medine'ye taşıdı. Kendi malından Bilal'e hürriyetine kavuşturdu. Allah Ömer'e de merhamet etsin. Acı da olsa hakkı söyler. Hakkı söylemesi sebebiyle arkadaşsız kalmıştır. Allah Osman'a da merhamet etsin. Melekler bile ondan hayal ederler. Allah Ali'ye de merhamet etsin. Allah'ım Ali nereye dönerse hakkı onunla beraber eylem. Amin Ya Rabbi. Evet, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selam. Ne yaptın? Ambul olsun. Ben birazdan döneceğim inşallah. Selamünaleyküm Aleyküm aradım.